Hemen tuazı ve damgayı yerleştiren Lucius'un gösterdiği istek üzerine bekçi lambaya yaklaşarak bir kibrit çaktı. Alev fitili sararken kantorel kolunu iki parmaklık arasından kaydırıp soldaki duvarda bir yanında eski bir nakış biçiminde dinsel amblemler ve çiçeklerle çevrili latince mens sözcüğü bulunan solmuş ipekten uzun ve düz bir kılıfı çekip aldı. İçinden çok eski bir tahta çıkardı ve bize tahtanın iki yüzünü kaplayacak biçimde Kıpti harfleriyle ince biçimde kazılmış eksiksiz ayin metnine gösterdi. Az sonra gene kılıfına konulup parmaklıktan geçirildikten sonra tahta gene duvara dayalı duruyordu. Bekçi basit bir başlatma edimiyle yakılmış lambada bir mekanizmayı sarstı. Lamba bunun hemen arkasından düzenli biçimde 3'er saniyelik sönmelerle ayrılan keskin ve kesik parıltılar saçtı. Lucius yeşil tablet çok uzağa çekilmiş sol elinde, karo asının alt yanı daha yakındaki öbür elinin parmakları arasında sırtı lambaya dönük biraz sağa dönerek kolunu kaldırdı. Bizim uzak yanından göreceğimiz durumda iki nesneyi birbiri ardından koşut olarak kaldırdı. Karo alevle tablet arasında bir perde oluşturdu. İlk parıltıda batmakta olan gün ışığında Süleyman Taşı odanın dibine doğru birbirinden çok uzak mikroskobik kırmızı ışık noktaları yansıttı Petek yüzeylerden kaynaklanan ve kartonun çevreleyen gölgesiyle güçlenen bu noktacıklar mücevherin değişik bölgelerinin aralığına göre belirgin yoğunluk farkları sunmaktaydı. Lucius garip kartı oynatarak bu noktalardan çabucak seçilmiş birini tabletteki en yüksek ize yöneltip sonraki 3 parlama süresince burada tuttu noktalar parlamalar arasında iz bırakmadan siliniyordu Lucius böylece zımbadan kaynaklanan tüm izleri birbiri ardından aydınlattı her biri için az ya da çok güçlü şu ya da bu ışık noktasını seçerek kullanılmış parıltıların sayısını 1 ile 15 arasında değiştirmekteydi bazı bazı aynı iz için birbiri ardından iki ya da daha fazla nokta kullanılmaktaydı. Kantorel delinin yaptığı işi yorumladı. Her ateş noktası kırmızıyla yeşilin istenerek yapılmış karışımının kolaylaştırdığı ince bir düzenleme ile yönlendirilmiş olarak hafif ısısıyla amaçlanan izin mumunu ayrımsalmaz bir biçimde yumuşatıyor, böylece filiz durumundaki gelecek sesleri kusursuzlaştırarak ilk işi tamamlıyordu. Lucius asını yerleştirmek için gene bize doğru dönüp yeşil tableti yatay biçimde yuvarlak masanın üstüne koyarak ses aygıtını aldı. Neredeyse dikey durumdaki altın iğneyi izlerin oluşturduğu çizgi üzerinde usulca dolaştırdı. Uç bu pürtüklü yüzey üzerinde oynarken Zara sayısız titreşimler ulaştırdı ve tıpkı Marvina'nınki gibi bir kadın sesi kulaklıktan taşarak istenen notalara göre duru bir şarkıya başladı. Ey Rebecca! Öyle görünüyordu ki deli gözlerimizin önünde sergilenen yöntemle her türlü insan sesini yapay olarak yaratmaktaydı. İlk konuşma taslaklarında kızının çıkardığı sesleri yeniden bulmaya çalışırken rastlantıyla gönlündeki sese yaklaşarak kendisini başarıya doğru yönlendirecek bir tını bulmak umuduyla deney üstüne deney yapıyordu. Bu nedenle söyle sözcüğünü söyledikten sonra Malvina'nın sağladığı örnekçeyi çabucak yeniden üretmeye girişmişti. Bundan sonra Lucius altın iğneyi çizgi üstünde dolaştırarak "Ey Rebecca" tümcesine birkaç kez yeniden dinletti. Son notası kendisini bunalımlı bir çırpınışa daldırdı. Yolun sonunda durdu. Son sesin ikinci yarısını bıkınca edek dinledi. Sonra şiddetli bir heyecan içinde bir işaretle bizleri kovdu. Kantorel bizleri Lucius'un görüş alanı dışına çıkardı. Hiç kuşkusuz Lucius az önce uzun uzun yinelenen titreşimleri yeni bir temel olarak kullanıp saplantılı araştırmalarını yalnızlık içinde dikkatle sürdürmek istiyordu. Usta, bekçinin, delinin şu andaki coşkusunun tutarlı kıldığı bir uyarı çağrısını işitebilecek uzaklıkta kalmak istedi. Parmaklıkta odanın arkasında dolaşırken bize acıklı olaylar anlattı. Genç bir hanım konuk Floren Egroyzart bir gün beklenmedik bir mutsuzluk karşısında çıldırdıktan sonra iki yıldır en büyük uzmanları bile bezdiren kocasını kurtarmak için ünlü bilimini kullansın diye yalvarırken ağlayarak yürek parçalayıcı öyküsünü anlatmıştı. Hasta Lucius Egroizart yalnızca Leonardo da Vinci tapkısına adanmış bir İtalyan derneğinin üyesiydi. Eskiden taptığı kişinin sağladığı ve tarihte tek olan örneği uzaktan da olsa izleyebilmek amacıyla aynı zamanda hem sanat hem bilimle uğraşmaktaydı. Yetenekli bir ressam ve yontucuydu. Bilgin olarak çok değerli buluşlar yapmıştı. Florëlle Lucius birbirlerini çok seven eşler olarak kızları Jilet'in doğumu 10 yıllık bir amansız bir beklemeden sonra en ateşli dileklerini yerine getirdiği zaman saltık mutluluğu tatmışlardı. Baba çalışmalarını bir yana bırakarak saatler boyunca öylesine uzun süre arzulanmış çocuğun sevinçli gülümsemelerini ve ilk mırıltılarını izliyordu. Bir yıl sonra Lucius Florëlle Jilet'i Londra'ya götürdü. Buraya ilginç bir portre ve büst siparişi çağırıyordu kendisi. Genç bir şatolu hanımın Lady Rashleigh'in resmini yapmak üzere haftada iki kez kent konttuğunda görkemli bir konağa gidiyordu. Bir gün bu hanımın incelikle dile getirdiği bir dilek üzerine kucağında kendi sütüyle beslediği jiletle birlikte Florent'i de yanında getirdi. Floren içten bir sevecenlikle karşılandı. Lucius modelinin karşısında çalışırken o da Lord Rashleigh'in kılavuzluğunda bahçeyi ve şatoyu iyice gezip hayran kaldı. Konuklar akşam yemeğine alıkonulduktan sonra en yakın köy istasyonundan 15 kilometre dolayında bir uzaklıkla ayrılan bu yerde saat 10'a doğru ağırlayıcılarının kupasına bindiler. Yarı yolda sık bir koruluktan geçerken araba görününce birçok sarhoş sesinin hep birlikte Red Gang'in kent kontluğunun altını üstüne getiren ünlü haydut çetesinin toplanma marşını söylediği duyuldu ve araba oldukça sarhoş bir serseri topluluğunca durduruldu. Luxus hemen tepki gösteren sinirli bir insandı. Saldırganlara bağırıp çağırarak arabadan indi, adamlar kendisini zararsız duruma getirdiler, korka korka kucağında uyumuş jilete sarılan Florene'i de indirdiler. Bu sırada arabacı çetenin başını tabancayla iki kez yaraladıktan sonra kurşun seslerine kapılmış atlarını boşu boşuna tutmaya çalışırken karanlığa gömüldü. Hafiften yaralanmış ama kanı görünce tepesi atmış olan çete başı Lucius'un üzerine atılıp hoyratça soydu onu. Sonra jileti Flore'nin kollarından çekip aldı, adamlarına üzerine arattırdı. Haydudun yabancıların dokunuşuyla uyanıp ağlamaya başlamış olan çocuğa yumruklar indirdiğini görünce Lucius kendisini tutanların ellerinden öyle şiddetli bir fırlayışla sıyrıldı ki bekçilerden birinin parmaklarından bir hançer düştü hemen silahın üzerine atıldı ve jiletin güvenceye aldığı göğsünü nişanlayamayınca yüzünü nişanlayarak büyük bir öfkeyle işkencecisine indirdi Bıçak yanağı aşağıdan yukarıya doğru biçerek derin bir biçimde sol göze girdi. Çete başı bir gözü kör olmuş durumda, kanlar içinde yeniden yakalanmış Lucius'a bakarak bir yırtıcı hayvan çığlığı kopardı. Acıdan çılgına dönmüş durumda, jileti ellerinden bırakmıştı. Jilet şimdi yerde bağırarak ağlamaktaydı ve binlerce belirtiden çifte iyice işkence etmek için acısını çocuktan çıkarmak gerektiğini seziyordu. Jileti göstererek boğuk bir sesle Sir Roger de Coverli diye buyurdu. Floren'le Lucius'u tutan üçü dışında tüm haydutlar yüz yüze iki sıra oluşturdular ve merkez noktasını çocuğun oluşturduğu cehennemsi bir jig dansına başladılar. Çete başıyla bir başka oyuncu iki karşıt köşeden ayrılarak yanlamasına zıplaya zıplaya birbirlerine doğru geldiler ve geri geri giderek eski yerlerine dönmeden önce jilete topuklarıyla vahşice vurdular. Öbür iki uç yerde bulunanlar da karşıt köşegeni başlatarak aynı işlemi yaptılar. Aynı iki çift ortada birincisi ikincisine harfi harfine kopya edilen bir örnek oluşturan değişik dönüş ve selamlara girişerek birkaç kez birbirini izledi. Canavarlar her gidiş yerinde kurbanı yaralıyor ya da bedenlerinin tüm ağırlığı altında ezerek öfkeyle çiğniyorlardı. Çete başı acımasızın bu kadarını da az bularak azgınlıkla başına ya da karnına vurmaktaydı. Bundan sonra her biri önceki çiftlerden birinden alınmış iki karşılıklı kişi önce her ikisinin içeride kendi aralarında sonra her iki sıranın her bir oyuncusuyla ayrı ayrı yaptığı bir dizi almaşık dönüş yardımıyla evre evre bir uçtan öbürüne geçti. Bu ikinci figür kimi anlardı zavallı kurbanı ayaklar altında çiğnemek için yeni bir fırsat sağlamıştı. Bundan sonra her şey başlangıçtaki gibi yeniden başladı ve tüyler ürpertici Jig, ana babanın şaşkın gözleri önünde uzun zaman sürdü. İkinci figürün belirli sürelerle yinelenmesinin oluşturduğu dönüş yardımıyla tüm oyuncular birbiri ardından vurucu yerine geliyor, sürekli sıçrayışları altında Jilet'e gönüllerince işkence ediyorlardı. Alışılmış Sir Roger de Coverle Jiggin'in ta kendisiydi oynadıkları ancak Red Gang'in kendisine hainlik edenlere uyguladığı ünlü işkenceye dönüştürülmüştü. Kudurmuş adamlar bu karabasan oyunlarını hızlandırıp ateşlendiriyor, ayakkabılarının çivilerinin açtığı yeni bir yaradan kan fışkırırken birbirlerine alkışlıyorlardı. Birdenbire atlarını var gücüyle kırbaçlayarak tabancalı adamlarla dolu arabasını geri getiren arabacıyı görünce tüm çete kaçtı. Floren kızının üzerine atıldı. Yazık ki yara berelerle kaplı tanınmaz durumda bir ceset buldu yalnızca. Lucius çıldırmıştı. Çocuğa dokunup bakınca bir kahkaha kopardı. Sonra anlamsız sözler sıralayarak iğrenç oyuncuların davranışlarına öykündü. Floren dehşet içinde arabaya götürdü onu. Yeni gelenler haydutların izini sürerken arabada şatonun yolunu tuttu. Raşleyler candan, üzgün, bütün gece Florenle birlikte jiletin cesedini bekleyip zavallı delinin korkunç nöbetlerini karşılamaya çalıştılar. Çocuğun gömülmesinden sonra Floren, ustalıkla yakalanmış olan katillere karşı tanıklığını imzalayıp, ev sahiplerinden içten sevgi gösterileriyle ayrıldı, Lucius'u Paris'e getirdi, burada birçok tedavi denendi. Talihsiz adam kendini Leonardo da Vinci sanıyor, sanat ve bilim üzerine kurgularını hiç usundan çıkmayan kızına bağlıyordu.